Hicret ve Medine'de cihat dönemi, hicran gönül yakan ayrılık, doğduğu evinden, vatanından ayrılış, dünyada insanlığın vahid Rabbine ibadet için ilk bina erilen arştaki Beyt-i Mamur'un izdüşümü Beytullah'dan ayrı kalmak. Hicret bir kaçış mı? Hayır. Belki geri dönüş için, geçici bir ayrılık insanlığın kurtuluş için devletleşmesi gereken yüce idealin yani İslamiyet'in müsait ortamda güç, kuvvet bulması ve devletleştikten sonra insan hayatına hakim olan çok tanrılı fikirlerle kirletilen tevhid abidesi Kabe'nin kuruluş gayesine dönüştürülmesini temin eden kısa bir Ayrılık Hicret, cihan şümül dinin cihana yayılmasında atılan ilk adım. Kuvveti üstün gören müstekbirlerin, despotların, şirk bataklığında yanlışlarını dinleştiren, zorbalarına hakim kılan, düşünce tarzına karşı duran, ezilmiş hakikat erilerinin daha fazla ezilmelerine fırsat vermemek için hakkın hak yolcularına bir İkramı. Hicret, İslam goncasının daha gürleşmesi için saksı değiştirmesi. Hicret, çölün yakıcı sıcağında hakkın rahmetine susamış kavruk gönüllere hayat iksirini ulaştırmanın yolu. Hicret sıradan bir göç değildir. Hicretin gayesi Müslümanca yaşamak, Allah'ın dinini ikame etmedir. Hicret, ruhun bu ilahi kanunlarla terbiyesidir. Hicret, ilahi yaşam kavgasıdır. Hicret, maddeden manaya, mahlukattan halika, sebepten müsabbibe, eserden müessire sığınmadır. Hicret, karanlıktan aydınlığa, zulmetten nura, Cahiliyeden ilme, hikmete, bilgiye, hakka, hakikate, sevgiye ve aşka ulaşmaktır. Kısaca hicret, Allah Celle Celaluhu'nun son dinini, son peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirerek tamamlaması ve din olarak İslam'ı seçmesidir. Medine nüfusunu %50 nispetinde Yahudiler, çok az sayıda Hristiyanlar, Müşrik Araplar ve Müslümanlar teşrik ediyordu. Bunlar arasında Müslümanların sayısı Yahudiler ve Müşrik Araplardan sonra üçüncü sırada geliyordu. Yahudiler, nüfus itibarıyla en kalabalık olmalarına rağmen... Evs ve Hazeç adındaki iki büyük Arap kabilesinin bağımlıları durumundaydılar. Sosyal yapı itibariyle de Medine şehri Mekke'den çok farklıydı. Her şeyden önce burada Mekke'de olduğu gibi bir devlet yoktu. Şehir ilkel bir kabileler ve dinler topluluğu durumundaydı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye varır varmaz devesinin çöktüğü yeri satın alarak orada bir cami yaptırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat inşaatında çalıştığı bu caminin bir kısmı kendi evi, bir kısmı namaz kılınan yer ve bir kısmı da suhfe denen ilk yatığı İslam Üniversitesi'ydi. Medineli Müslümanlar ve seve, seve muhacirlere, yani Mekke'den gelmiş Müslümanlara ve özellikle suffede barınan öğrencilere yardım ediyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ele aldığı ikinci iş, Mekke'den Medine'ye hicret etmiş olan Müslümanların ekonomik sorunlarıydı. Daha önce belirttiğimiz gibi, Mekkeli Müslümanlar sırf İslami bir hayat yaşamak ve İslam'a hizmet etmek için bütün mallarını Mekke'de bırakmışlar ve fakir bir durumda Medine'ye gitmişlerdi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sorunu birkaç dakika içerisinde halletti. Bir Mekkeli Müslüman Medineli Müslümanla kardeş olduktan sonra Kardeşliğin hukukundan istifade etti. Medineli Müslümanlar yani Ensar, bu kardeşlik teklifini memnuniyetle kabul ettiler. Ve Mekkeli Müslüman kardeşlerini bağırlarına bastılar. Hiçbir maddi menfaat veya ırk tahsubuna dayanmayan bu kardeşlik müessesesi, dünya tarihinde yalnız Medine'de bu şekilde teessüs etmiştir. Medineli Müslüman kardeşlerinin bu yakın ilgisine rağmen muhacirler onlara fazla yük olmak istemediler ve pazarlarda çalışıp ekmek paralarını kazanmaya başladılar. Bir kısmı da Medineli Müslüman kardeşlerinin tarlalarında çalışarak ziraatle geçimlerini sağlama yolunu tuttular. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ele aldığı üçüncü bir meselede Medine'ye hicret etmiş olan Müslümanların can emniyetiydi. Çünkü Mekke şehir devleti her an Medine'deki Müslümanlara saldırabilirdi. Böyle bir tehlikeye karşı Müslümanları korumak gayesiyle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deki Arap ve Yahudi kabile reislerini bir araya toplayarak Onlara şöyle dedi. Sizin bir devletiniz olmadığı için devamlı olarak savaş halindesiniz. Üstelik Medine dışından bir düşman ordusu içimizden bir kabileye saldırırsa o kabile yalnız kalır. Gelin bir devlet kuralım ve Medine dışından gelecek her düşman saldırışına karşı müştereken müdafaa yapalım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu teklifi kabul edildi ve tabirca ise koalisyon şeklinde bir konfederatif devlet kuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu devletin 52 maddelik anayasasını yazdırdı ve kendisi de devlet reisi oldu. Böylece kendisinde peygamberlik ve devlet başkanlığı sıfatı toplanmış oluyordu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde Medine'de bir devlet kurması üstelik kurduğu bu devletin başkanı olması bazı kimselerin hoşuna gitmedi. Bu işe en çok kızanların başında Abdullah bin Übey geliyordu ki hicret esnasında bu adam kral olma sevdasına düşmüş hatta kendisine bir altın taç bile yaptırmıştı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine devletinin başkanı olması onun bütün emellerini yıkmıştı ve bu hain adam o günden itibaren Müslümanlarla uğraşmaya başladı. Böylece münafıklarında başı oldu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kurmuş olduğu devlete iştirak etmelerine rağmen... ...ona gizlice düşmanlık besleyip kıskançlıklarından dedikodu yapanların elebaşıları ise Yahudilerdi. Bunlar kendi aralarında toplanıp Müslümanlar aleyhinde komplolar hazırlıyorlardı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... Yahudi ve münafıkların fesatlarına aldırış etmiyor, İslam'ı tebliğe devam ediyordu. Kendisine sorular sormaya gelenleri de güzel muamele ediyor, Kur'an'dan cevaplar veriyordu. Çünkü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine hazırlanan hedefe emin adımlarla ilerliyor ve her fırsatta arkadaşlarını da hayırlı bir son için hazırlamaya çalışıyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de devlet kurduktan sonra Allah tarafından kendisine kafirlerle savaşma izni verildi. Allah kitabında şöyle buyuruyor. Kendileriyle savaşılanlara uğradıkları zulümden dolayı bil mukabele savaşma izni verilmiştir. Böylece silahlı cihat dönemi başlamış oldu. Savaş izni verilmesi üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelişinin yedinci ayında amcası Hz. Hamza komutasında kendileriyle savaş halinde olan Mekke devletinin ticaret kervanlarına karşı bir askeri birliği cihada gönderdi. Bu küçük askeri birliklere seriye deniyordu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin göndermiş olduğu bu seriyelerin ardı arkası kesilmeyecek, Allah yolunda savaşmaya devam edilecekti. Bu seriyelerin iki gayesi vardı. Birincisi, baştan beri Müslümanlarla savaş halinde olan Mekke devletinin ticaret kervanlarını vurarak ekonomik bakımdan onu çökertmek ve böylece İslam devletini güçlendirmek. İkincisi ise Müslümanları savaşa alıştırmak. Yani bu seriyeler ileride yapılacak olan büyük savaşlar için birer eğitimden ibaretti. Çünkü gelecek yıllar çok çetin geçecek ve yeni dinin peygamberi ve arkadaşları ağır imtihanlardan geçeceklerdi. Maddi ve ruhi hazırlıklar tamamlanmadan... Bu ağır imtihanları başarabilmek çok zordu. Azim, sebat ve kararlılık onlara dünyanın tarihini değiştirmek gibi bir güzelliği nasip edecekti. Bedir Savaşı Hicri ikinci senenin Ramazan ayında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke devletinin ileriye gelenlerinden Ebu Sufyan başkanlığındaki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 Müşriklerden Utbe, kardeşi Şeybe ve oğlu Velil savaş alanına ilerlediler. Atlarından inip İslam ordusundan dövüşmek üzere hasım isteyen Utbe şöyle bağırdı. ''Ey Muhammed, ben Reviya'nın oğlu Utbe'yim. Yanımda kardeşim Şeybe ve oğlum Velil var. Karşımıza bize denk olanları çıkar.''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 Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'de İslam devletini kurunca, orada yaşayan Yahudiler de İslam devletinin müttefiki olmuşlardı. Fakat Müslümanlar Bedir zaferini kazanınca, ihanet eden Yahudiler, İslam devletiyle imzaladıkları anlaşmayı ihlal etmeye başladılar. Kıyamete kadar bütün insanlığa ışık olacak. Bir büyük dinin peygamberi ve mensupları daha fazla beklemediler. Bu ve benzeri fesat odakları cezayı hak etmişlerdi ve hak ettikleri cezayı da bulacaklardı. Yahudiler İslam düşmanlığını el altından şairlere yaptırdıkları gibi, kendi aralarında da Müslümanların dedikodusunu yapıyor Onlara zarar vermenin yollarını araştırıyorlardı. Bu Yahudilerin en azılları Kaynuka Yahudileriydi. Bedir zaferini alay alıyor, Müslümanlar için, efendim karşılarında Kureyş tüccarlarını gördüler ve savaştılar. Tüccar savaşmasını ne bilsin, bir de bizimle savaşsalar da kim savaşmasını biliyor görseler gibi alaylı ifadeler kullanıyorlardı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İslam devleti ve Müslümanlar aleyhine bozgunculuk yapan Yahudileri, bir araya toplayıp, onlara şöyle dedi. Ey Yahudiler! Mekke devletinin başına gelenlerin, sizin başınıza da gelmesini istemiyorsanız, Allah yoluna girip, dedikodudan vazgeçin ve Müslüman olun. Kitabınızda gördüğünüz gibi, ben Allah tarafından gönderilen hak peygamberim. Allah size bunu vaat etmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu ihtarını hafife alan kaynuka Yahudileri fesatlarını daha da ileri götürerek kuyumcuda alışveriş yapmakta olan bir Müslüman kadını zorlayıp örtüsünü açmaya çalıştılar. Yahudi kuyumcuları Müslüman kadının örtüsünü açmaya çalışırken namusunu teslim etmek istemeyen kadın feryat etti. Kadının imdadına yetişen bir Müslüman bu hareketi yapan Yahudi'yi öldürdü. Gerçi kendisi de Yahudiler tarafından şehit edildi. Fakat o Müslüman kadının namus ve şerefini kurtardı. Hadiseyi duyan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Derhal Kaynuka Yahudilerine savaş ilan ederek kalelerini kuşattı. 15 gün kadar süren kuşatmada münafıkların yardımı da Yahudilere bir yarar sağlamayınca Kaynukalılar teslim oldu. Savaş bildiğini iddia eden Yahudiler savaş bilmeyen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme boyun eğdiler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu ihanetlerinin sonucu olarak hiçbir zaman geri dönmemek üzere Kaynuka Yahudilerini Medine'den uzaklaştırdı. Hicri ikinci senenin Şevval ayında yapılan bu savaş Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin resmen ilan ettiği ilk savaştı ve sebebi Müslüman kadının iffetine el uzatılmasıydı. Bu azgın hareket, diğerleriyle birleşince yekün teşkil etmiş ve tahammül edilemez bir hal almıştı. Hadise, neşter vurulmayı gerektirecek boyuttaydı ve İslam'ın peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, zaman geçirmeden kararını verip, bu fitne yuvasını Medine'den uzaklaştırmış oldu. İslam devletinin, Mekke Devleti'ne karşı yaptığı Bedir Savaşı'nda elde ettiği büyük zafer, Arap Yarımadası'nın her tarafında konuşulmaya başladı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir sene içinde bu şekilde küçük fakat inançlı ve düzenli bir devlet kurması ve bu küçük devletin mazisi asırlara dayanan Mekke Devleti'nin ordusunu perişan etmesi, günün meselesi haline gelmişti. Bedir Savaşı'nda Mekke Devleti'nin Ebu Cehil, Utbe bin ve Ennadır, İbnül Haris, Ümeyyet İbnül Halef gibi ünlü önderleri ortadan kaldırılmış, bir zamanlar Müslümanlara işkence yapan Allah nizamının düşmanları, bu işkencelere maruz kalan İslam mücahitleri tarafından öldürülmüş, böylece Allah'ın kıyamete dek sürecek olan şu ayeti tahakkuk etmişti. Zulmetmekte olanlar nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceklerini pek yakında bileceklerdir. Cahili adetlerle yönetilen Mekke devleti İslam devleti karşısında aldığı yenilgiyle kaybolan itibarını yeniden kazanmak ve Bedir'in intikamını almak üzere yeniden savaş hazırlıklarına başladı. Oğlu öldürülen Ebu Sufyan, babası öldürülen İkrime ve babası, amcası, kardeşi ve oğlu öldürülen Ebu Sufyan'ın karısı Hint bu yeni savaş hazırlığında baş rolü oynayanlardandı. Bedir Savaşı öncesi, İslam ordusuna yakalanmaktan kurtulan Ebu Sufyan'ın ticaret kervanından elde edilen gelirin tamamı, Mekke devletince savaş hazırlıklarına harcandığı gibi, bundan ayrı olarak da para toplandı. İslam'a karşı savaşmak üzere hazırlanan ve onun dinini kaldırıp, cahili anlayışı uygulamak isteyen, artan parayla da put heykellerini yaptırıp, tapmak üzere yardım toplayanlar hakkında şu ayet nazil oldu. Kafirler, şüphe yok ki mallarını halkı Allah yolundan alıkoymak için harcarlar. Bırak harcasınlar onları. Nihayet bu, onlara bir yürek acısı olacaktır. Sonra da mağlup olacaklardır. Küfründe inat edenlerse en son cehenneme sürüleceklerdir ki Allah murdarı temizden ayırt etsin. Murdarı birbiri üstüne koyup topunu birden yığsın da onu cehenneme alsın. Onlar en büyük zarara uğrayanların ta kendileridir. Müslümanlara karşı gidecek olan Mekke ordusuna Mekke ordusunun baş komutanı olan Ebu Süfyan'ın karısı Hint de katılmıştı. Hint Utbe min Rebiyan'ın kızıydı. Bedir savaşında babası Utbe, amcası Şeybe, kardeşi Velid ve oğlu Hanzal'a öldürülmüştü. Mekke ordusuna katılan kadınlar arasında Musab bin Umeyr'in annesi de vardı. Musab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sancaktarı, annesi ise müşrik ordusunu Müslümanlar aleyhinde tahrik eden bir müşrik askeriydi. Bu ne dava ya Rabbi! Anneler oğullarına, oğullar babalarına, babalar kardeşlerine karşı savaşıyordu. Kureyş'in yani Mekke kadınlarının başını çeken Hint, Vahşi adındaki köleye her rastladığında şöyle diyordu. Ey vahşi, tezelden Hamza'yı öldürerek bize şifa ver, sen de şifa bul. Hint, Hamza'yı öldürme karşılığında köle vahşiye hürriyet vaat etmişti. Böylece sayıları üç bini bulan, aralarında şarkılarıyla savaşa teşvik eden kadınların ve birçok paralı askerin de bulunduğu Mekke ordusu hareket etti. Müşrik ordusunda Mekke dışından Araplar hatta Medine'den Mekke'ye gelip Kureyş'i yani Mekke devletini Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aleyhine kışkırtan Medine'li bir heyette vardı ki bunların başkanı Ebu Amir adındaki Hristiyandı. Ebu Amir Medine'de liderlik taslayan fakat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine hicretinden sonra değerini yitiren... ...azılı bir İslam düşmanıydı. Ne var ki... ...onun oğlu Hanzala... ...İslam ordusunun içinde yer alıyordu. Hanzala Allah yolunu bulmuş... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine girmişti. Babasında bulunan kibrin zerresi yoktu onda. Nur akıyordu kendisini Allah'a adamış olan... Bu güzel Müslümanların yüzünden. Medine'deki Uhud Dağı'na yaklaşan Mekke ordusunda Ebu Sufyan'ın karısı Hint adeta bir komutan pozisyonuna girmiş, şarkılarla müşrik ordusunu savaşa hazırlıyordu. Müşrik ordusunun askerleri ise etrafı yağmalayarak ilerliyorlardı. Mekke müşrik ordusunun Medine üzerine geldiğini haber alan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, nasıl davranacaklarına dair istişarelerde bulunmak için Müslümanları bir araya topladı ve onlarla beraber bir durum değerlendirmesi yaptı. Bu müşavere sonunda iki görüş ortaya çıktı. Birincisi düşman ordusuyla şehir dışında savaşmak, ikincisi şehir içinde müdafaa savaşı yapmaktı. Şehirde savaşmayı isteyenler Medine'nin dar sokaklarında düşmanla daha iyi savaşılacağını savunurken, şehir dışında savaşmak isteyenleri kadın ve çocukları şehirde bıraktıktan sonra dışarıda düşmanla göğüs göze çarpışmanın daha iyi olacağını söylüyorlardı. Bu son görüşte olanlar Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dediler. Ya Resulallah düşmanımızla şehir dışında savaşalım her halükarda iki güzelden biri bizim olacaktır. Şayet zafer bizim olursa, iki güzelden biri olan gaziliğe kavuşmuş oluruz. Yok, gazi değil, şehit olursak, ikinci güzel olan şehadete kavuşmuş oluruz ki, bu güzel, diğerinden daha güzeldir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şehirde savaşmayı tercih etmesine rağmen, sahabenin çoğu dışarıda savaşmak istediğinden o da zırhını giydi ve kılıcını kuşanarak şehir dışında savaşmaya karar verdi. Bir müddet sonra Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin görüşüne katılmadıklarından üzülüp pişman olan askerler ona gidip pişmanlıklarını arz ettiler. Böylece şehir dışında savaşa karar verilince bin kişilik İslam ordusu Medine'den Uhud dağının eteklerine doğru hareket etti. Artık ok yaydan çıkmış ve Medine'yi yerle bir etmek üzere yola çıkan müşrik ordusunun yaklaşması savaşı kaçınılmaz kılmıştı. Ne mutlu iki güzelden birine kavuşanlara, ne yazık dünyasını da ahiretini de karartanlara.